وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَرِمْتُم مِّشْيَئَةٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالسَّبِيلِ إِلَّا إن أَنْتُمْ إِلَّا إن أَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا وَمَا Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı o gün o iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri artık şüphesiz Allah'a peygambere, akrabalarına yetimlere yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir izen tun fi kendinden ve Yahya'nın hayyı ve vadinin Medine'ye daha yakın olan savaşa elverişsiz kumluk ve susuz kenarındaydınız. Onlar ise daha uzak kenarında daha müsait bir mevkideydiler. Kervan da aleyhinize olarak sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaşmak üzere belli bir yer için sözleşmiş olsaydınız, elbette o anlaştığınız yer hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah, ezeli ilminde hükmedilmiş bir işi yerine getirmek için, sizi onlarla karşı karşıya getirdi ki, helak olan apaçık bir delil ile, daha muvafık mevzide hem kalabalık olmasına rağmen mağlup olarak helak olsun yaşayan da apaçık bir delille Allah'ın yardımıyla galip geldiklerini görerek yaşasın şüphesiz ki Allah ise elbette semi dualarınızı işitendir alim ihtiyacınızı bilendir <gülüyor> o zaman Allah sana uykunda gözüne onları az gösteriyordu eğer onları sana çok gösterseydi, elbette korkardınız ve bu iş savaş hususunda gerçekten itilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Bu hakkak ki, o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Ve O vakit karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah ezeli ilminde yapılmış, hükmedilmiş bir işi yerine getirsin. Nihayet bütün işler ancak Allah'a döndürülecek. Ya eyyühellezînâ melû ida lakîtum fiyeten fesbutun ve azkırullah ve azkırullah ne Ey iman edenler, bir düşman ordusuyla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ve atiyyu Allah ve rasuluhu ve la tenazgufa tefselen ve tevhbili hukm ve acburoo inna Allah ma'as sabili. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer de size heybet veren rüzgarınız, kuvvetiniz gider. O halde sabredin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. <gülüyor> Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak, yurtlarından çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah onların yapmakta olduklarını ilim ve kudretiyle hakkıyla kuşatıcıdır. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ يَوْمًا مِنَ النَّاسِ وَإِن جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَتِلْفِي أَنِّي وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي O zaman Bedir günü şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur ve şüphesiz ben size yardımcıyım demişti. Fakat iki ordu birbirini görünce arkasını döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım. Doğrusu ben sizin görmediğiniz şeyleri müminlere yardıma gelen melekleri görüyorum. Ben elbette Allah'tan, O'nun beni helak etmesinden korkarım. Çünkü Allah, azabı şiddetli olandır demişti. اِذْ <gülüyor> O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için bunları dinlere aldattı diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse artık muhakkak ki Allah aziz kudreti daima üstün olandır. Hakim, her işi hikmetli olandır. Muhammed, melekler o inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydi. Onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar. Ve tadın cehennemin yakıcı azabını diyorlardı. İşte bu azap, ellerinizin takdim ettiği şeyler, daha önce işlediği günahlar yüzündendir. Yoksa şüphesiz ki Allah kullarına zulümkar değildir bu müşriklerin adeti firavun ehlinin ve onlardan öncekilerin adeti gibidir onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Allah da onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Şüphesiz ki Allah kâbi pek kuvvetli olandır, azabı pek şiddetli olandır. Zârik bi an Allâh lamiyum wa yiran yamatan anama ha ala qawmin hatta yu'iru ma bi hatta yögeyirü mâ ve bu azap şundandır kendilerinde bulunanı iyi hallerini değiştirmedikçe muhakkak ki Allah bir kavme nimet olarak ihsan buyurduğunu değiştirici olmaz ve şüphesiz Allah semi her şeyi işitendir alim hallerini hakkıyla bilendir. Bunların adeti Firavun ehlinin ve onlardan önceklerin adeti gibidir. Onlar da Rab'lerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları günahları sebebiyle helak etmiş ve Firavun ehlini denizde boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zalim kimseler idiler. İnne şerreddevab bi'inde Allah'in lezine keferu, el lezine keferu fahum la yu'min. Nefesiz ki yeryüzünde debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü o kimselerdir ki inkar ettiler. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını bozan ve Allah'tan sakınmayan kimselerdir. Allah'tan sakınmayan kimselerdir. O halde onları savaşta yakalarsan artık onlara vereceğin ceza ile arkalarında bulunanları öyle ürküt ki ibret alsınlar. Eğer seninle antlaşma yapan bir kavmin hainlik etmesinden gerçekten korkarsan artık eşit olarak onlarla yaptığın antlaşmayı bozduğunu kendilerine açıkça bildirerek antlaşmalarını kaldır. art. Muhakkak ki Allah hainleri sevmez. İnkar edenler sakın öne geçtiklerini kaçıp kurtulduklarını sanmasınlar. Şüphe yok ki onlar Allahı aciz bırakamazlar. Ve adu luhum ista'atunü kuwatin ve ribat adu la Allah onlara karşı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve cihat için bağlanıp beslenen atlardan sürekli bakımı yapılan savaş vasıtalarından hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin kendilerini bilmediğiniz Allah'ın onları bildiği diğer düşman kimseleri korkutursunuz. Hem Allah yolunda her ne şey sarf Karşılığı size tam olarak verilir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.